Hendek Savaşı Resulullah'ın Uhud Harbi'nden sonra yaptığı harfler ve Medine dahilindeki düzenlemeleri ve Müslümanların heybetlerinin yayılmasında İslam Devleti'nin yerleşmesinde büyük etkisi oldu. Nitekim bununla Müslümanların nüfuz etme sahası iyice genişledi ve otoriteleri büyüdü. Yarımada sakinleri onlardan korktu. Araplar Resul'ün ismini ve onlarla savaş yapacağını duyunca Onları bir korku alırdı ve arkalarını dönüp kaçarlardı. Nitekim Gatafan'da ve Devmetül Cenderde olduğu gibi. Artık Kureyş Müslümanlarla karşılaşmaktan kaçınır oldular. 2. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi. Nadiroğullarının ganimetlerinin, arazilerinin, hurmalarının ve eşyalarının taksiminden ve dağıtımından sonra muhacirler için yeni aydınlık üzere bir yaşam tanzim edildi. Fakat bu... Müslümanların mal, mülk ve arazi sahibi olmaları onları tamamen hayata meylettirip cihada ulaşmaktan dalı alıkoymuyordu. Çünkü cihat kıyamete kadar farzdır. Ancak Müslümanlar önceki hallerinden daha güzel yaşamaya başladılar. Ve yine öncekinden daha çok emniyet ve istikrar halinde oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima düşmanın hainlik yapmasından sakınıyor ve temkinli oluyordu. Bakışlarını ve gözlemlerini daima Yarımada'nın her köşesinde gezdiriyordu. Arapların haberlerinden Resulullah'a ulaştırılıyordu ve düşmanla karşılaşmak için ona hazırlık fırsatını veren Arapların onun hakkındaki görüşleri ona ulaştırılıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de çizdiği proje ve kullandığı üsluplarla bu hususlarda bilgiye ve yönlendirme gücüne sahipti. Bilhassa bütün Arapları her taraftan korkutan otorite Resulullah'ın eline geçtikten sonra ve Kaynuka oğulları Yahudilerini Medine'den sürgün ettikten, Gatafan, Huzeylb ve daha başkaları gibi Arap kabilelerinin bellerini kıran bir vuruşla vurduktan sonra Yarımada'da Müslümanların düşmanları daha da çoğaldı. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyanık bir şekilde Arapların haberini takip ediyordu. Ta ki Kureyş'in ve bazı Arap kabilelerinin toplanma haberi kendisine ulaştı. Bunun üzerine onlarla karşılaşmak için hazırlanmaya başladı. Nadir oğulları Yahudileri Resulullah'ın kendilerini Medine'den sürgün etmesinden sonra Arapları Resulullah üzerine harp etmek için toplama fikri nefislerinde iyice yerleşti. Fikirlerini yerine getirmeleri için aralarında bir grup çıktı. Bunlar Mekke'ye Kureyş'in yanına geldiler. Oranın halkı Huye'ye kalma hakkında sordular. Oda da dedi ki, ''Ben onları Hayber'le Medine arasında bıraktım. Onlar orada sizin onlara katılıp Muhammed ve ashabı üzerine yürüp yürümeyeceğiniz hakkında tereddüt edip duruyorlar. Onlar ona Kureyza'dan sordular. O da dedi ki, ''Onlar Medine'de sizin Muhammed'i yok etmenizi hileyle bekliyorlar. Siz onlara varınca onlar size katılırlar.'' Kureyş Medine'ye gidip hücum etme hususunda tereddüt etti. Zira Kureyş ile Muhammed arasında bir olan Allah'a devride davet etmekten başka bir dava yoktu. Muhammed'in hak üzere olması mümkün değil mi? Onun için Kureyş Yahudilere şöyle dediler. Ey Yahudi topluluğu! Siz ilk ehli kitapsınız ve Muhammed ile ihtilaf ettiğiniz şeyi bilirsiniz. Acaba bizim dinimiz mi hayırlı yoksa onun dini mi hayırlı? Yahudiler dediler ki bilakis sizin dininiz onun dininden daha hayırlıdır. Ve siz ondan Hakk'a daha yakınsınız. Yahudiler ehli tevhid idiler. Muhammed ve Vesselam'ın dininin hak din olduğunu pekala biliyorlardı. Fakat onların Arapları toplama hırsı onları bu fahiş hataya ve ebedi rezalete düşürdü. İşte Yahudiler bu kabahatleriyle putlara ibadet etmenin tevhidden daha iyi olduğunu açıklıyorlardı. Lakin onlar bu fahiş hatayı yaptılar ve bunun benzerini de yapıyorlar. Yahudiler Kureyşlileri kendi görüşlerini ikna ettiklerini unutmayın olduktan sonra Kays Aylan'dan Gatafan'a çıktılar. Hürreoğullarından, oğullarından Eşşadan, Süleym'den, Saadoğullarından, Esad'dan ve Müslümanlardan intikam almak isteyenlerin hepsini çağırdılar. Yahudiler Arap kabilelerini Müslümanlardan intikam almaya teşvik etmeye ve Muhammed üzerine harp etmekte Kureyş'in yardım edeceğini kendilerine katılacağını hatırlatmaya devam ediyorlardı ve zaferin onların olacağını vaat ediyorlardı. Böylece Arapların Resul üzerine harp etmek için toplanmalarını sağlıyorlardı. Kabilelerden çok sayıda adam topladılar ve Medine'ye harp etmek için Kureş'te beraber çıktılar. Kureyş, Ebu Sufya'nın kumandasında 4000 asker, 3000 süvari, 1500 deve ile çıktı. Gatafan, Uyeyne bin Huzeyfe'nin kumandasına birçok adam ve bin deve ile çıktılar. Murre'de Haris bin Af önderliğinde 400 savaşçı ile çıktılar. Süleym ve Biri Meune halkı da 700 adamla gelerek toplandılar. Bunlara Saad oğulları ve Esad oğulları da katılarak sayıları 10 bin veya civarında oldu. Bunların hepsi Ebu Süfya'nın kumandasında Medine'yi kast ederek yürüdüler. Resulullah'a bu büyük kalabalığın haberi ulaşınca Medine'de savunma şeklinde kalmayı kararlaştırdı. Selman'ın farisi şehrin etrafında hendek kazılması ve içeriden onunla siper edinilmesi şeklini teklif etti ve sonra hendek kazıldı. Allah Resulü de bizzat çalıştı. Toprağa atıyor, Müslümanları cesaretlendiriyor, gayret ve çalışmalarının kat kat olmasına çağırıyordu. Hendek'in kazılması 6 günde tamamlandı. Evlerin düşmana taraf olan duvarlarını siper edindiler. Hendek'in dışına kalan evleri de boşalttılar. Oradaki kadınları ve çocukları işteki hazırlanan evlere getirdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 bin Müslümanla beraber çıktı. Arkasını sel dağını vererek Hendek kendisiyle düşman arasında kaldı. Ordu gahını işte orada kurdu ve Resulullah için kırmızı çadır kuruldu. Kureş ve müttefiki olan gruplar Müslümanlarla Uhud'da karşılaşacaklarını zannederek Uhud'a geldiler. Orada bulamayınca Medine'ye vardılar. Ummadıkları ve beklemedikleri halde aniden hendekle karşılaşınca şaşırıp kaldılar. Çünkü onlar savunma vesilelerinden böyle bir şey bilmiyorlardı. Kureş ve diğer gruplar Medine'nin dışında hendekin arkasına karargahlarını kurdular. Ebu Sufyan ve beraberinde olanlar Hendeyi geçmeye güç yetiremeyip uzun zaman hendeğin önünde sabit kaldılar. Vakit kış vakti, rüzgar şiddetli ve soğuk da dondurucu idi. Bu yüzden onlarda yavaş yavaş gevşeme başladı ve geri dönmeyi tercih etmeyi iyi bulmaya başladılar. Huyey bin Ahtap, onlar üzerindeki bu durumu gördü ve anlattı ki, Kureyze oğulları Muhammed ve Müslümanlarla olan ahitlerini ve sözleşmelerini bozuyorlar ve onlara katılıyorlar. Kureyze bunu ne zaman yaparlarsa Müslümanların yardımları kesilir ve Medine'ye girme yolları açılır. Bu habere Kureyş ve Gatafanlılar çok sevindiler. Huyey bin Ahtap, Kureyze oğullarının lideri Ka'b bin Esed'e gitti. Kap bunu istediğince ona kalesinin kapısını kapattı. Fakat Hüeyâi ısrar edince kapıları ona açtı. Hüeyâi ona dedi ki: "Yazıklar olsun sana ey Kap. Ben sana zamanın nimetini, şerefini ve denizler gibi dalgalanan orduları getirdim. Kureyş'in ve Gatafanlıların bütün kuvvetle güçlü komutanlarıyla sana geldim. Bana ahdettiler ve bana söz verdiler ki, Muhammed ve beraberinde olanların kökünün kurutulmasına kadar geri durmayacağız." Ka'b, Muhammed'in ahdine vefa ve sözüne sadık kaldığını hatırladı ve tereddüt etti. Onun çağırdığına gidince büyük kayba uğrayacağından da korktu. Fakat Hüey, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Yahudilere isabet edenleri hatırlatmaya devam ediyor ve ahsabın kuvvetini vasfediyor ve anlatıyordu. Ta ki Ka'b yumuşadı ve Hüey'in talebini kabul etti. Muhammed'e haber vermeden tek taraflı olarak Muhammed ve Müslümanlar olan ahdini bozdu. Ve Kureyze Ahzab'ın tarafına geçti. Bu haber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ulaşınca bununla sarsıldılar ve onların ahitlerinden sapmalarından korktular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Evsin Efendisi Saad bin Muaz'ı, Hazicin Efendisi Saad bin Ubay ve bunlarla beraber Abdullah bin Revahayı ve Havvat bin Cübeyr'i bu işin aslını öğrenmek üzere gönderdi. Ve onlara tavsiye etti ki, Kureyze ahdi bozdular ise onu gizli tutsunlar ta ki insanların kalplerini korku salıp dirençleri kırılmasın. Sadece ona işaret etmek ve kinaye ile bildirmekle yetinsinler. Elçiler Kureyze oğullarına geldiklerinde onları kendilerine ulaşan o pis haber ve kötü hal üzerinde buldular. Elçiler onları ahitlerine döndürmeye çağırınca Kaab da elçilerinden nadir oğulları Yahudilerini geri yurtlarına getirmelerini talep etti. Saat bin Muaz da ikna etmeye istedi. Böylece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında birbirine girer oldular. Kab, Resulullah da kimmiş? Bizimle Muhammed arasında hiçbir ahit yoktur diyordu. Elçiler geri döndüler ve gördüklerine haber verdiler. Korku, korku daha da şiddetlendi. Gruplar kendilerini hemen savaşa hazırlıyordu. Ancak Kureyza harp hazırlıklarını tamamlamak için gruplardan 10 gün mühlet istiyordu. Her ne kadar gruplar Müslümanlarla bu 10 gün içinde şiddetli harp yapıyorlar idiyseler de, böylesi şiddetli çarpışma daha önceleri yapmamışlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile savaşmaları için askerlerini 3 bölgeye ayırdılar. İbni Aver Es-Selemen'in bölüğü vadinin üst tarafından geldi. Uyeyne bin Hısn'ın bölüğü de yan taraftan geldi. Ve Ebu Süfyan da hendeğin karşısına dikildi. Müslümanlarda korku en büyük mertebeye ulaşmıştı. O zaman gözler çukurundan fırlamış, yürekler gırtlağa dayanmıştı. Öbür taraftan grupların sevinçleri artarak kuvvetleri desteklendi ve moralleri de yükseldi de hendeye hücum ettiler ve geçmeye zorlandılar. Nitekim Kureşlilerden bazı süvariler, Amr bin Abdü Rüt, İkrime bin Ebu Cehil ve Drar bin Hattab hendeğin dar bir yerini görerek atlarını teptiler ve hendeğe geçtiler. Atlarla hendekle sal dağı arasına dolaştılar. Ali bin Ebu Talip Müslümanlardan bazı kimselerle onların atlarını atlattıkları yeri tuttular. Amr bin Müt ileri çıktı ve bana karşı çıkan yok mu diye bağırmaya başladı. Ali bin Ebu Talip onu atından inmeye davet ettiğinde Amr kibirlenerek ''Niçin ey kardeşimin oğlu? Vallahi ben seni öldürmek istemem.'' dedi. Hz. Ali ''Lakin vallahi ben seni öldürmek isterim.'' dedi. İndiler Vali onu öldürdü. Grupların atları yenilgiye uğramış olarak kaçtılar. Hatta hiçbir şey yapamadan Hendey'in yeni bir yerinden kaçarak öbür tarafına geçtiler. Fakat bu olay o grupların nefislerinde gevşemeye yol açmadı. Bilakis Müslümanlara korku salmada Kureyş'in ateşi daha da büyüdü. Kureyza'dan baş kaldırmalar başladı. Kendi kalelerinden Medine yakınındaki evlere inmeye başladılar. Onların ehlini korkutmak istiyorlardı. Gam ve keder şiddetlendi. Dehşet büyüdü ve korku genişledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımına son derece güveniyordu. Nuaym bin Mesud Resulullah'a geldi. Nuaym Müslüman olmuştu. Kafirleri savaştan caydırmak üzere çalışacağını Resulullah'a arz etti. Ve Resulullah'ın emriyle Kureyze oğullarına gitti. Onlar Nuaym'in Müslüman olduğunu bilmiyorlardı. Cahiliyede onların dostu idi. Kendisiyle onlar arasında olan sevgiden bahsetti. Sonra onlara dedi ki, siz Muhammed'e karşı savaş etmelerinde Kureş ve Gatafan'a yardım ediyorsunuz. Belki Kureş ve Gatafan uzun zaman burada durmaya güç yetiremezler. Sizi Müslümanlar ve Muhammed'le baş başa bırakıp gidecekler. Müslümanlar da sizin başınızın belası olurlar. Elinizde güvence olmak üzere onlardan rehineler almadıkça onlarla beraber savaşa girmeyin. Hatta Kureş ve Gatafan savaşı sona erdirinceye kadar rehineleri bırakmayın diye nasihat etti. Ve dediklerine Kureyza'yı ikna etti. Sonra gizlice Kureyş'e gitti ve onlara şöyle dedi. Kureyza, Muhammed'le olan ahdini bozmalarına ve yaptıklarına pişman olmuşlar. Şimdi Müslümanları razı etme ve onların sevgilerini kazanma yollarını arıyorlar. Kureyş'in eşrafını boyunlarını vurmaları için Muhammed'e teslim edip onların sevgilerini kazanacaklarmış. Böylece onlara nasihat etti ve dedi ki, Eğer Yahudiler sizden, adamlarınızdan rehineler istemeye gelirlerse, Sakın hiçbir kimse göndermeyin ve vermeyin. Nuaym Kureşlere yaptığı gibi aynısını Gatafanlılara da yaptı ve konuştu. Böylece Yahudiler hakkın Arapların nefislerine şüpheyi soktu ve yerleştirdi. Ebu Sufyan Kureyza'nın emiri Kaab'a haber gönderdi ve dedi ki Şu adamı Muhammed'i muhasara edip burada durmamız çok uzadı. Yarın siz hemen saldırıya geçiniz. Biz sizin arkanızdayız. Kaab onlara cevap verdi. Yarın cumartesidir. Cumartesi günü biz harbetmeyiz ve iş yapmayız. Ebu Sufyan buna kızdı ve Nuaym'ın sözünü tasdik etti. Ebu Sufyan elçiyi Kureyza'ya gönderdi ve dedi ki Bu cumartesinin yerine başka cumartesi yapın. Yarın mutlaka Muhammed ile savaşmalıyız. Biz Muhammed ile savaşmaya çıkarız da siz de bizimle beraber olmazsanız Biz sizin yemininizden ve anlaşmanızdan beriyiz. Ve Muhammed'den önce size başlarız. Kureyza Ebu Sufyan'ın bu kelamını duyunca Cumartesi gününün hürmetine tecavüz edilmeyeceğini tekrarladılar. Sonra rehineler meselesine işaret ettiler. Ta ki onların bırakıp gitmeleri hususuna mutmain olurlar. Bunu Ebu Sufyan duyunca Naim'in kelamından hiç şüphesi kalmadı ve ne yapacağını düşünerek geceledi. Meseleyi Gatafanlılarla konuştu. Onlar zaten Muhammed'in üzerine harp tamamen tereddüt ediyorlardı. Gece olunca Allah Subhanahu ve Teala Onların üzerine çok şiddetli rüzgar ve boğucu yağmur gönderdi. Çadırları yıkıldı, çömlekleri devrildi, nefislerine de korku girdi. Müslümanların bu ortamı fırsat bilip, hendeğe geçip kendilerine saldırma evhamına kapıldılar. Tuleyha halkı, Muhammed size şer ile başladı, kurtuluş, kurtuluş diye bağırdı. Ebu Sufyan, ey Kureş topluluğu, haydi yolcu olunuz ben gidiyorum dedi. Ve kavmi güçlerinin yettiği hafif şeyleri alıp kaçtılar. Gatafan ve o gruplar da onlara uyup gittiler. Sabah olduğunda onlardan hiçbir kimse kalmamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu görünce Müslümanlarla Medine'deki evlerine döndüler. Allah subhanu ve teala müminleri o savaştan korumuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o anda Kureyş'in şerrinden beri oldu. Allah subhanu ve teala onu o savaştan korudu. Ancak Allah Resulü, Kureyza oğullarının işini bitirmenin gerekli olduğunu anladı. Çünkü onlar Resulullah'a olan ahitlerini bozdular ve öldürmek için Müslümanların üzerine yürüdüler. Onun için Allah Resulü müezzine emretti ki, müezzin insanlara seslensin ve desin ki, duyan ve itaat eden ikinci namazını burada değil de Kureyza oğullarının yurdunda kılsın. Hz. Ali'nin arkasından gittiler. Ta ki Kureyza oğullarına geldiler ve onları şiddetli bir şekilde kuşattılar. Kuşatma müddeti 25 gece oldu. Anlaşmak için Resulü e adam gönderdiler. Sonra Sa'd bin Muaz'ın razı oldular. Sa'd da onların savaşanlarının öldürülmesine, mallarının taksimine, çocuk ve kadınların esir edilmesine hükmetti ve hüküm infaz edildi. Bu kabile ortadan kaldırılarak Medine şehri onlardan temizlendi. Bu grupların hezimetiyle Resul'e yönelik Kureyş'in ciddi karşı koyma çabaları sona erdi. Kureyza oğullarına verilen hüküm ve Medine'nin etrafında bulunan ve Müslümanlarla anlaşma yapıp sonra da dönüp anlaşmalarını bozan 3 Yahudi kabilesine uygulanan hükümlerle de artık işin Medine'de ve Medine'nin etrafında Resulullah'ın ve Müslümanların eline geçtiği açıkça belli oldu. Bu adilane yapılan uygulamalar Arapların Müslümanlardan korkmalarını sağladı.